بسم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيد الانام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Selam Müslümanlar. Buranın yerli cemaati olarak bir iki defa karşılarına çıkmış bir insan olarak bir üçüncü defada daha karşılarına çıkma imkanını Rabbim bahsiyledi. Bütün mülakatlarda, intikalarda bir araya gelmelerde, sohbet için bir toplantı asketmelerde Rahmaniyet ve rahimiyeti sonsuz olan Hazreti Allah'tan diliyor, dilemiyoruz. Bizi rızasını tahsil istikametinde daim eylesin. Kabir gecelerinin olması ihtimali olan gecelerde rahmet ilahinin bol bol kazanılması muhtemel, rahmetin kazanılması takım ayrı bulunduğumuz bu günlerde gönüllerimize dikkat hüsran eylesin. Amin.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 Tavanın ve tavanın kalbini tevcih buyurup, milletçe bizi selamet hukuklarına ilah eylesin. İnsanımızı en yüce kılacak mevzu, insanımızın kendi içine doğru ve çevresine karşı cihat vazifesini eda etmesidir. İnsanımız bugün ciddi bir cihat vazifesiyle mükelleftir. Şartları gördüğü zaman kendisi de bunu anlayacaktır. Yalnız cihadın şumulünü, keyfiyetini imkan elverirse Mevlise'nin sonunda harcetmeyi düşünüyorum. Size meseleyi anlatabilmek için önce birkaç avam misal harceteyim. Düşmanın karşı aşıp Erzurum'a doğru ilerlediğini duysanız, bir taraftan da Balkanlara aşıp Edirne'yi çiğneyip İstanbul'a doğru ilerlediğini işitseniz,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 Malaşya'da yaptığı gibi veya Trablusgarp'ta yaptığı gibi, Maraş'ta, Gaziantep'te yaptığı gibi, evine gelecek, anasının elini ötecek, farklı silahını indirecek duvardan, kasa turasını beline takacak, dağacığına ekmek koyacak, diyecek ki ana hakkını bana helal et, Var anının yanına girecek, diyecek ki ben vatanın işgale uğradığı için ölmek üzere gidiyorum, Çocuklarım, namusum, iffettim, haysiyetim ve senin için öleceğim. Sen de eğer bir gün işleri sana dayanırsam, bıçak kemiğe gelir dayanırsa, iş sana de çocuklarımın ve kendinin iffetini korumak için benim yoluma gireceksin. O evdeki aklı başından ne hanım delikanlının sırtını sıvazlayacaklar, git diyecekler. Hazreti Nesibe gibi Resulullah'ın önünde, vatanın haysiyet, izzet ve namusu önünde seve seve ruhunu feda edecekler. Ve delikanlı kendisi için mukadder olan şeyi elde edecektir. Bu bir maddi cihattır. Biz bu türlü cihadı bin kere verdik, Allah lütfettir. İngilizlerin Çanakkale'den çıkartma yaptıklarını duyunca, genç, ihtiyar, kadın, erkek, bütün bir millet halinde. Sabahlara kadar Kadir Gecesi misali camileri doldurduk. Buharileri önümüze koyduk, silavet ettik. ''Hüve habibulledi turca şefaatuhu'' dedi. ''Ya Resulallah ülken işgale uğradı, bize can ve cesaret, kalbimize ve dizimize derman oldu dedi. Ve ondan sonra da kapacağımız şeyi kaptığımız gibi etrafı döven İngiliz toplarına karşı göğüslerimizi siper yaptık. Silahın, topun ve tüfeğin, tekniğin karşısında sadece iman vardı. Mermi bitmiştim. Sekiz cephede harp eden milletin mermisi bitmişti. Topu, tüfeği bitmiştim. Ama topa, tüfeğe karşı dur diyen korkunç bir şey vardı.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 Hz. Muhammed'in vatanına kafir ayağını batamaz, namusuna yabancı ayar göz dikemez, mescidini kapatamaz, Kur'an'ını muallâ mevkidel indiremez dedim. Kendisine canı pahasına teressüp eden bir vazifeyi canını dişine taktı ve seve seve yaptı. Yemâmede şehit olan Ebu Akil gibim.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 cilvesi gösterildi. Aynı aşk, aynı heyecan ve ayrı coşkulluğa bağlı olarak oldum. Bunların ötesinde memleketimiz, dıştan ithal edilen fikirlerin istilasına uğradı. Müstevriler daha evvel topla, tüfekle, tankla memleketimize geliyorlardı. Sonra kültür olarak, harç olarak, dünya görüşü olarak, Aşkarajlara bakış olarak, insan telakisi olarak yer yer müstömlerini kuydu, kurdu. Entelejan servislerini çalıştırdım. Usaklar elde ettiği ve bir milleti teker teker birbirinden koparıp parçalama yolunu, mukaddes şeylerinden mahrum etme yolunu, değer hükümlerinden mahrum etme yolunu tuttular. Bu işe parçana varılmadık bir iç işcaldim.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 gönüllerin muhtaç olduğu insanca duygu ve düşünceyi, sevgiyi, merhameti ve mürüvveti, muhtaç olan insanlığımıza götürmek suretiyle yepyeni bir dünya kurma mücadelesi ve mücahadesi. Böyle bir çerçeve içinde, meselenin tarifini taksimde fayda mülazettim, zira suyu tefahın ve tevahınlara sebebiyet verebilir. Yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Silahından, memleket içinde patlayan barutundan, da, eden topundan, bütün varlığımız karşısında bulunuyor. Geleceği kuracak insanların muhabbet fedailer olduğuna inanıyoruz. Meseleyi o ileriye götürecekler ki, ruhanilerin, Hristiyanların ruhani ve hisleriyle dahi medarı münakaşa, meseleleri muvakkate münakaşa etmeyecek. İnkarcılık, ilhas, inkar karşısından.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 Mısralı malzûzat efendimizin paftıinasından, lahu ta'aladan malzalanıp gelen ilahi ferman Allah celle celaluhu şöyle ferman ediyor. Ya eyyuhellezina amanu ey iman edenler yümn ve berekete ve asar olanlar. Hal adullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim. Herkes bir ticaret. Belki bir art fikir peşinden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 yepyeni tergaze orjinal bir ticaret yolunu göstereyim mi? Tunciikum min azabin elim. Yer yer canınıza dokunan, canınızı yakan, haysiyetinizi rencide eden, gururunuzu kıran, sizi iki bükrüm hale getiren, perişan ve derbeder eden, azaptan bu sayede kurtulmuş olasınız. Tunciikum min azabin elim. Lebeys diyoruz. İlahi ifadede bize gelen her sermana lebbeyi istiyoruz. Âminu <gülüyor> billahi ve rasulihi. Tüminune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Rasuluna iman edeceksiniz. Allah'a ve Rasuluna iman etme topluluğunu kuracaksınız. Allah'a ve Rasulullah'a iman etrafında birleşeceksiniz. Sizi birbirine düşüren, birbirinize düşüren dış mihrakların tesirinde kalmadan kurtulacaksınız. Her yerde hazır ve nazır, her şeyinize nikahban, sizi on ayakta tutan ve aciz Allah'a iman etrafında toplanacaksınız. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, avamıyla ve okumuşuyla Allah'a ve Resulullah'a iman etrafında toplanacaksınız. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْكُسِكُمْ Resûl-i Allah'ın vahvi olarak bu mesajı gönderiyor. Şimdiye kadar şarttan, darba, darptan şarka edilen binlerce mesaja kulak verdiniz, binlerce beyannana dinlediniz, binlerce nakarat kulaklarınıza tarrakalar meydana getirdim. Allah vasıtasıyla, Resulullah vasıtasıyla Allah'tan gelen solmayan bir gül gibi, her lahta tarâvetini muhafaza eden ilahi fermandan, sizi azabı elimden kurtaracak, gurur ve onun uruzu rencide edilmeden kurtaracak bir yol gösteriyor. Allah'a ve Resulullah'a imanda birleşecek ve sonra mal ve canlarınızı Allah yolunda mücadele edeceksiniz. Ben, yeryüzü kurulduğundan kurulalı, bundan daha mukaddes bir vazife bilmiyorum. Eğer bir mümin gerçek cihat meselesini kavramış, cihat şuurunu içine yerleştirmişten açılan cennet kapısıyla cihat yan yana bir araya gelsenler, cennete mi girmek istersin, cihat mı yapmak istersin, o ben kalıp cihat yapmak isterim diyecektir. Ve Mezkali Mevcudat Efendimiz bu mevzuda bir ölçü var buyuruyorlar. Allah'ım hayatım hayırlıysa, senin yolunda cihat imkanına sahip olacak isem beni yaşat. Hayatım hayırlı değilsem, ilahi kelimatullah yapamayacaksam hikmeti vücudum yoktur. Burada boşuna yaşıyorum demektir ruhumun kabdidir. 14 asır ötesine gidelim. Bu ruh ve suuru bütün paravetiyle ve canlılığıyla sahabinin nasiyetinde zamz ederken göreceğiz. Handek vakası dehşetiyle cereyan ediyor.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 benim cemaatim senin arkandan ayırmayacaktır." diyen insandır. Ve Mescid-i Nebevide Seyyid-i Zine Hazreti Ayşe'ye iftira karşısında, ayrı kılıcı üzerine doğrulmuş, ağlatı çıktığı kadar haykırmış, ''Ya Resulallah, bu patuval-i demize benim eden benim cemaatimdansa fermanif kellesini kekeyim. Bu benim kardeşim de olsa, babam da olsa senin uğrunda tereddüt etmeden budarım onu.'' demişti. Hayatın her rahatsızın, ruhunu feda etmeye amade bulunduğu nebinin yolunda bir sütre gibi vazife başında geçmiştin. Hendeye kadar gelmiştin, hendeye atlarken içine düşecek, geçemeyecektin. Orada da sonuna kadar kıyasiye kavga vermiştin. Ve kolundan yediği, şah damarından yediği bir okla yara irtihap yapmış, kan bağlamış, akma durmaz hale gelmiş. Çadırıza hendeğin kenarında yine bekliyordun. Resul-ü Ekrem'den ayrılma yoktu. Ben komaya girdim bayılıyorum, beni eve götürün yoktun. Ölme varsa Resulullah'ın yanında, o hendeğin kenarında ölme vardır, ölürse sonra gömecekler. Ve nihayet kanı irini çadırın altından çıkıyordu. Herkes evinde sessiz yatıyordu. Mele-i bu muhteşem tabloya nazır idi. Rasûl-ü Ekrem evden süratle kalktı, Sa'd ibn-i bulunduğu tarafa doğru koşuyordu. Yanına sokulanlara ferman ettim, Cibril bana vahviyle geldi. Buyurdular ki, Sa'd ibn-i Maaz'ın vefatıyla her şey titredi. Allah Resulü koşuyordu, Sa'abi katından arkasından koşuyordu, mazi yazarı anlatıyor. O kadar süratlı koşuyordu ki, lidalarımız sırtımızdan düşecek hale geliyordu. Ya Resulallah yordun, bitirdin, tükettin diyorduk. Buyurdular ki, Hanzele İbn-i Amir'i melekler yıkayıp kaldırdıkları gibi, Sa'd İbn-i Muazid'a gaskedip yıkayıp kaldıracaklarından endişe ediyorum. O şereften mahrum kalacağımızdan endişe ediyorum, onun için koşuyorum diyordu. Sa'd ibn-i Muaz'a koştu gitti Allah Resulü. Gaspî tezhizü tekvini yapıldı. Parmaklarının ucuna basa basa yürüyordu laferman ediyordu. Yedi kat gökte ne kadar melek varsa, Sa'd ibn Muaz'ın cenazesini terşih etmek üzere yere indiler. Haya ediyorum ben burada yere bakayım. Üç beş saat evvel, yarasından kanlar atarken, ellerini ulular ulusuna ve yüceler yücesine kaldıran Sâd-i ibn Muaz şöyle yakarıyordu Rabbisine, şu yalvarışta bulunuyordum. Ey Allah'ım! Habibi Ac-edib'in tanınması şerefiyle şeref yaptırdın. Eğer uğrunda beni yeni cihatlara muvaffak kılacaksan yaşar. Hayatımın bir manası vardır. Yok Resul-i Ekrem'in önünde cihat bittiyse cayet ben ruhumu feda etmeye amad olduğum tablolar bittiyse cayet, ruhumu kabzet yaşamanın manası yoktur diyordu. Demek ki artık ondan öte, Resul-ü Ekrem uğrunda can siperane mücadele etme devresi bitmiş oluyordu. Hendekten sonra Resul-ü Ekrem yürüyecek, sefere ve fecerede kaçacak önünden. Bütün küfür orduları hezimete uğrayacaktı. Muhakkaten her kalebeden sonra hezimete uğrayıp kaçtığı gibi, kaçacaktır ve Müslümanlar zenebe çalacaktır. Mümin böylesine bir cihat anlayışı içindedir. Hayatımın gayesi Allah yolunda kaim ve daim olmaktır. Rabbimin yolunda kaim ve daim olmayan bir hayatı yaşamaz, cehennem numun bir hayattır. Böyle bir hayat yaşatacaksa Rabbim, kendince aziz veya değil emanetini kabzetsin, hainler güruhu arasına gitmesin. Siz de arzu ederseniz nefsiniz, adına bu duayı amin diyebilirsiniz. Amin. Muhterem Müslümanlar, ben cihat ruhunun devre-i ademden bu yana, insanlara yüklenen vazifeler arasında eşine, emsaline rastlayamayacağınız aziz bir vazife olduğu hususuna dikkatiniz istirham ettim. Bir devirde cihat silahı omuza alıp koşmak suretiyle olur.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 Afak-ı alemde onu dikecek yeni dağlar, yeni zirveler araştırıyor. Ve insan nasıl yaşar öyle ölür. O cihada aşık insan bir hak meydanından sonra vefat ediyor. Teyyidine Hazreti Fatih, kısa ömrü içinde cihanı fethetme meselesini ömrüne sıkıştırma yoluna girmiş. Cihada gidersen yolda vefat ediyor. Bir ifade ile geçenler de bir deste arzettim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 Bütün bir Osmanlı tarihi gözümün önünde canlandı. Başında başvuruları, muhteşem hava ve edasıyla cihan ellerinin tersiyle itecek durumda. Evvel Allah'a karşı hudiyet var, vazifesini eda etme. Cihada çıkıyoruz. Rabbin uğrunda cihat edeceğiz iki rekat namaz kılma Musalla. Bana çok şey hatırlattı. Ve seyyidine Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Orada cihada çıkarken şehadeti gözümün önünde, adeta temezsul ettir. Mazi bütün ihtikamıyla böyleydi. Cihat vazifesi için hükümdarlar, hükümdarın şahsında yaşanması mümkün olan rahatı, rahaveti ve istirahatı terk ediyorlardı. Yavuz sekiz sene içinde cihanın bir başından öbür başına, o başından öbür başına sekiz sene içinde cihanın altından vuru üstünden çıktım ve kendisine isnad edilen sözde dünya iki padişaha azdır sözünü söyledim. Ve kendi milletine yakışır ceza çekilden, dini mübin İslam'ı bayraklaştırmasını bildi de, kırılma ve dökülme devrinin, kırılmışlık ve dökülmüşlüğünün ifadesini dile getiren Yahya Kemal şiirler içinde, Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi Şan-i gök nura gark olur, nice yüz bin minar bin eden, Şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Tahira'nın bir başından, altın ordunun öbür başına kadar, Rusya'nın işlerine kadar, kazana kadar, topyekun Daistan'ı ve beraber Anadolu'yu içine alan, Karadeniz'i bir göl haline getiren, Balkanlara tırmanan, Belgrad'a kadar uzanan, bütün camilerde böyle Ramazan-ı gök nura gark oluyor,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 Bu cihadın ne demek olduğunu kavramanın ifadesidir. Onu size göstermek için yine sahabeden misal az dediğim. Al <gülüyor> adulkum <gülüyor> al atijaretin tunji kum min Sizi bugün içinde bulunduğunuz cildaptan kurtaracak ilahi bir mesajı size takdim ediyorum. Töminu nebillahi ve rasuli ve tujaidun fi Allah yolunda durmadan cihat edeceksiniz. Bir irtigasıyla eden bir cihat, onu canlandıracaksınız. Bütün hayatınız cihat olacak, Allah ferman ediyor Celle Celaluhu. تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devrinde, cihat vazifesi kendisine yakınır, yakışır şekilde ele alınmıştır. Genç ihtiyar, yaşlı çocuk, kadın, erkek herkesin suğruna öyle girmiştim. Cihat yapmadan ahirete irtihar ve intikal etmeyi, Seyyidina Hazreti Halid'in ifadeleri içinde ala hasbi alfihi, yani burnunun üzerine pisi pisine ölme sayıyordu Abim Ben bir yere emr-ü bil maruz yapmaya giderken, neyyan-ül münker yapmaya giderken ölmüyorsam şayet,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 Bakın Bedir'e çağrı yapılınca kimler nasıl çıkıyor, Mesela nasıl kavranıyor, işe nasıl bakılıyor, harf ve cahat anlayışı nasıl ele alınıyor? Seyyid-i Ömer diyor ki, ''Ben Bedir'e hazırlanırken cahat arz olundum, benim de elimden tuttu oraya çıkardılar. Resul-i beni boyum çok kısa olduğundan 12-13 yaşındaydım veya 14 yaşındaydım kabul buyurmadılar.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 Hale etti gün. Saat Ümeyr bin Ebi Vakkas'ın orada şehit olduğunu duyunca hayat benim için zehir zemberek oldu. O Meyr bin Ebi Vakkas amcasının yanına sokuldu. Bir parmak çocuktu, onun 14 yaşındandı. Resul Ekrandan cihat fermanı münadiler vasıtasıyla bütün Medine'ye veren içine yayılmıştı. Bütün uyanık gönüller ve duygular buna maks olmuştu. Her husşar gönülde fermanı ne devim maks buluyordu. Ben böyle bir cihatta nasıl geriye dururum? 12-13 yaşındaki Ümeyl İbn-i eve geldi. Kılıcını beline kuşattırdım. Kılıcın ucu yerden sürünüyordum. Onu taşıyacak hali yoktu. Bir de kendini Resul-ü e kabul ettirirken hiç tamamdır diyordu. Bedir'e gittiğiniz zaman size gösterecekler Bedir köyünden. Parmakların sayısına ulaşmayan şehadanın metfun olduğunu göreceksiniz ve kısa boylu bir mezarın başına gideceksiniz. Size diyecekler ki, kılıcının süre süre buraya kadar gelen Allah Rasûlünün dayı zadesi, o muhteşem İran'ın Fatih-i Aşere-i Mübeşşere Saad Vakkas'ın küçük kardeşi, o i̇bn Nabi ve Vakkas'ın mezarıdır bu, bir çocuktu, Tafların arkasında durmuş, Parmaklarının ucuna dikilmiş, boyunu yüce göstermiş Allah Resulü tarafından sen de istirak edebilirsin, de bitmiştir. Çocuğun kafasına cihaz suuru böyle girmiştim. Cenab-ı Hak kalbine ilka buyursun. Bu yeni diriliş döneminde, bir olarak gönlünü Allah'a vermiş olmanın ifadesi olarak, başını taşa koyacak, taşı yastık yapacak, toprağa dökeyim diyecek,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 Kulluk vazifesinin ağırlığı altında bazen iki büklüm oldum. kıyamet denaet ve hisseti ruhiyen iki büklüm yaptım. İyi bir insan ve mümin olamayışım karşısında hep gezdim. Onun için mazunasihattan da bıkkınım, tedirginim. Cemaat karşısına çıkmadan da bıkmışım. Arkadaşlarımın vaki istekleri, utandım, icap ettim, geldim. Ve sonra dinleme harcısı içinde bulunan bir cemaat karşısından onların hissiyatını hiçe saymama manasında bir hormetsizlik yapmamak için konuşmak istedim. Sizler saygımla burada duruyorum. Bunu dolayısıyla ettim Eğer sıkılırsanız ruh haletine bakın, bana bakın. Ona göre o ne yapacaksanız yapın. Caddelerde durabiliriz, namaz kılabiliriz. Herkes bir parça bir şey bulur, kılabiliriz. Mübarek gecelerdir. Namazı da böyle bir cenni gafir halinde kılmaz. Cemaati kübra diyeceğiniz. Topyekin Rabbi rahim ve kerimimizi el kaldırmak. Ruh aletimizin incelmesine, hassasiyet kazanmasına göre arzu ve isteklerimizi ulu derge takdim etme. Hayra ve yümne vesile olur ümidindeyim, rejasındayım. İnşallah bunu da bu cenni gafirle yapacağız. Onu mevhisenin sonunda arz ben inşallah. Muhterem Müslümanlar, büyük mefhumun, büyük kavramın üzerinde duruyordum. Yeryüzünde en mühim mesele, o mesele için peygamberler gelmeye başlamıştır. O mesele ile Adem meselesi başlamış. O mesele ile Hazreti Nuh zuhur etmiş. اَمْرُ بِالْمَعْرُفْ نَعْيَعَنِ الْمُنْكَرِ وَيَا شِحَدٍ Hakkın anlatılması, eşya hadiselerin anlatılması. Allah'ın bilinip ve bildirilmesi vazifesiyle cihan kele verilmiş, seydin Hazreti Nuh kendisine iman edenler ile almış başına öyle bir tarafa gitmiş. Bu büyük vazife ile vazi vadi Seyyidina İbrahim Aleyhisselam dolaşmış. Bu vazife ile arasında senelerce Seyyidina Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile meşgul olmuş. Bu vazife ile yerde yer yer fışkıran ruhullahın esrarı, tecessüm etmişler de büyük vazifeyi tekebbül etmiş, omuzuna almış. Hazreti Mesih bu vazife için çarmıha gerilmeyi göz almış. Bu vazife için Hz. Zekeriya'nın başına errak olmuş. Bu vazife için Hz. Yahya şehit edilmiş. Bu vazife için vadi vadi insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed dolaşmış, hak vakıfata anlatmış. Yüzü güneşten daha göçek daha darrak ve daha parlak olan Allah Resulü bu vazifenin hatıri için her şeye katlanıyordu. Başına saçılan küllere katlanıyordu, yüzüne atılan tükürüklere katlanıyordu, kayıp dönüşü bacaklarını yaran taşlara katlanıyordu, boynuna sarılan lidasıyla boğulmaya katlanıyordu. Ukbe i̇bn Abi Ebi i̇bn Abi Ebi başına koydu, işkembe altında secde etmeye katlanıyordu ve o husa, mübarek vücudundan kanlar akarken Allah'ın cemaati helac etme, hidayet eyle, zir-oğullar beni bilmiyorlar demek suretiyle bağrına taş basıyor her şeye katlanıyordun. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman hangi bir ulvi bir silget dahil olacağını şimdiden düşünmen lazımdır. Nasıl bir zincire takılacaksın? Nasıl bir sasta yerini alacaksın?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 Biz kırk yaşını geçtik bile bunu idrak edemedik ve kavrayamadık. Öyle inanmış derlikanlar vardır ki geltiğimiz içinden ettiğimiz içinden. Daha bir yakışır seviyede bu vazifeyi kavramıştır Allah'ın tefrik ve inayetiyle. Musabit numeir hayatı rahatlara rahatlığını terk edip medine iminevereye gitmiştir. Ben eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız musab olma mecburiyetindesiniz dedim.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 Gençliğin imansızlığı karşısında kalbi parçalanmayanlar, yemekten işler kaçmayanlar, bunların yapacağı hiçbir hizmet yoktur. Buhrandan buhrana atılan, kapı kapı dolaşan, edilencilikte bulunan, perican ve sergardan milletlere kurtuluşun yolunu göstermektedir bu mesajlar. Demektedir ki, sağda sağ, solda, batıda doğudan, Avrupa'da ve Asya'da,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 O hale gelmiş, o kadar alçalmış durumdasınız, bununla beraber onlara temenna ve serbir unudun da size faydası olmadı. Sizin için daima açık duran ve seslendiğiniz zaman lebbet ibadisesini duyacağının Allah kapısı döneceğiniz anı intizar etmektedir. Genciyle ihtiyarıyla döneceğiniz anı intizar etmektedir. Bu elim, azab ve sizi Allah kurtaracaktır. İç kaynaşma ve çekişmelerden sizi Allah kurtaracaktır. Her yeriniz Allah duygusunun, Allah'a imanı, Allah marifetine hakim kılacaksınız. Ve hiç farkına varmadık şekilde memurun çok üstünde birdenbire, bir hamlede, bir nefada Allah'ın tevfikine mazhar olduğunuzu göreceksiniz.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 küfür hesabına işleyen, gün, gün yevmül beter düşüncesine bir tekme vurmak istiyorum. Belki bir gün başladı baş aşağı gitme ama, ahir zamanda Resul-ü Ekrem'in Tuğba'lil Huraba, Sermani Nebevisi desteklenen ve seyyid edilen bir cemaat çok farklı bir durumdadır bugün. Dün biz baş aşağı geliyorduk bir çukura inmek için,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 kelâm ilahi olan Kur'an'ın sesi, bu tarrakalar içinde en yüksek ve gürsada olma hüviyetini koruyacak ve muhafaza edecektir. Onlara mukabim, her birisi kendi camisinin kapısında onun sövelerine dayanarak, Mezher-i Mevcudat Efendimiz'in, Kâbetullah'ta fethi mütakip dediği gibi diyecektir. La tesribâ aleykumul yevm, yagfirullâhu lekum ve o, o güne kadar eza ve cepham, o güne kadar taşkınlıkla tuyan, o güne kadar sokakları kana irine ve çire boyamam. Fakat muhabbet fedayetim. Allah Resulü, Tabetullah'a bir fatih olarak giriyor. Beytullah'ın kapısını ellerini gerip duruyor. Hz. Ali'den dert alan Mekke'nin müşrikleri sana dedi Kureyş. Resulullah'a kadar geliyorlar. Ve bizim hakkımızda ne düşünüyorsun diyorlar. Seyyidina Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dedikleri gibi diyorlar. Ve Allah Resulü de onlara, gidin bugün kınama yoktur, Allah gafur ve rahimdir. Biz insanlar böyle bakıyor, böylesine şefkatle kucağımızı açıyor. Ve geleceğin dünyasının sevgi dünyası, şefkat dünyası olmasını Rabbi Rahim ve Kerim'imizden diliyor ve dileniyoruz. Mübarek Kadir Gecesi hürmetine.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 O bir cemaata bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. adet ilahi İlahi şekli daima. Verdiği şeyleri ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. Şu mübarek Kadir gecesinde önümüzdeki seneyi en iyi şekilde dinimi mübini İslam'a hizmetle geçirmeye Allah'ın bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Uzun boylu yapmayacağımı. Fakat mübarek bir gece olma ihtimaline bina. Üç beş cümleyle Rabbimize karşı arzu halde bulunmada fayda mizade ediyorum. Subhan Rabbike Rabbin ezzet amma yasifun. ve salamun alel <Sülüşmeler> al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbi al-alamin. A'udu billahi min rahim alamin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 جايل الملائكة رسلاً أولي أجنحة المثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبي والمرسلين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 ya Erhamer Rahimin, Ya Del celal ve Vel ikram, bütün kürmümüzle beraber, seyyiat ve hatalarımızla beraber, Habibi Edibine salim buyurduğun istikametten, evvela sana hamd ve sena ederek, Habibi Edibine salatu selam getirerek, ve sonra onun diliyle Esma-i Azam diye ifade buyurulan, mübarek İsmail Azam'a ait şeyleri dile getirerek, terdat ederek, Dergah-ı aziz ediyoruz ya Rabbi. Resul-i Ekrem'den 14 asır uzakta bulunduğumuz için dürümlerimize bakmayarak meccani olarak bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah-ı âlemin ve ya ekrem el ve biz seni bilemedik. Kur'an'ın hakikatını asıl erdiremedik. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik. İşte bizim dualarımızı ilmi ilahinle bilirken sen i̇l dinlerken bu kadar görüşen ve bu kadar ser duasını dinleme rütfuyla lütfedip dinle Ya Rabbi. Bizi muhafaza eyleme Ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremi. Yıkılmış dünyada her birimiz birer enkaz mahluku gibi, sağda solda bir ötüşle senin mübarek adını dile getirmek, seni yeniden aleme duyurmak istiyoruz.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 Halk karşısında bir mümin göründüm. Ama sen biliyorsun seninle baş başa kaldığım zaman nifakımdan ötürü içi müklüm oldum. Seyyatımı ifade ederken hiç hıçkırıkların kıtlarında düğümlendi. Senin halkın karşısında durulma değil. Sen halardaki halime merhamet edip dualarımı kabul buyurmanı istirham ediyorum. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Ya ilahe l'alemin ve ya ekleme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 Nedamet edip biz daha işleme mi'azm-ı mı kast ediyoruz? Sen bizi dergâh-ı hadiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed'in atının ziman yapmak istiyoruz. O ilahi havanın memleketimizde etmesini istiyoruz. Sen bizi bu şerefle şeref yap eyle ya Rabbi. Sen sultansın ya Rabbi. Bizler kapında ceza ve dilencileriz ya Rabbi.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 Her manzara akıttığınızda ışkırmızı kırmız, düğümletecek hale geldi. Sen bu vaziyette daha fazla bizi devam ettirme ya Rabbi. Amin. Kerem'in ve lütfun engindir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele ile ya Rabbi. Amin. Bu millet ki ya Rabbi bir zamanlar senin yüce bayraklaştırıp afak alemde dolaştırıyor ve ölürken en büyük niye ve ideal olarak senin mübarek adının afak-ı alemde şah istiyordum. Bu millet onların torunu ki, Balkanlarda sinesinden yediği hançerle, sana doğru sana doğru kana çırpıp yükselirken, attan inmeye Allah'ın adını afak-ı alemde diyordu. Onların ahfada olan bizleri aynı şeyle şeref ya eyle ya Rabbi. Afak-ı alemde adını dalgalandırmak istiyordu. Hz. Muhammed'in adının bugüne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Batılı bunalmış, doğulu bunalmış, herkes imandan ve Kur'an'dan mahrumiyetin bunanılmışlığı içinden. Bütün bunalmışlara, Abu u Kevser gibi götüreceğimiz Kur'an, onları idamı ebediden kurtaracak, cennet numun bir hayata ulaştıracak, bizim niyakatımız olmasa bile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 terbiyesizlik ediyorsan bu bir arz-ı daha Halimizi izah arz ediyoruz. Yangın bacayı sardık. İnananların vatanından, şüadanın vatanından, dün göçsünü siper edenlerin vatanından, onların mezarları başında şişeler mezar taşlarına vurulup kırıldın. Eczada ve ervaha aldı yürüdün. İnsanımıza hormetsizlik aldı yürüdün. Manzara böyle olunca,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 Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz. Biraz da bizim vatanımıza ya Allah diyoruz. Sen bu yağızları çok iyi bilirsin. Malacik'ten Çanakkale'ye kadar, Belkırat'a kadar çok iyi bilirsin. Bilgadi'de bilirsin, Maraş'ta Gaziantep'te bilirsin. Bilirsin ya Resulallah, halandı kendi elinde satırı kadınıyla bilirsin, nimesiyle bilirsin duaını atıp kalya koşan gelini bilirsin. Kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime diyen, genç kızıyla bilirsin, levet delikanlısıyla bilirsin. Bütün bunları Allah öyle fervat ediyor. Peygamberle bir muhavereye girişirken, Necva'ya girişirken sadaka takdim edin. Ben neslim ve millesim adına bunları zaten müvekle sadaka takdim ediyorum. Ve Resulullah senin için çok terledi, Terlemiş şamaşın terlerini aziz şehit kanı gibi bir bardağa koyup bu mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif içinden zat-ı bu ve nübüvvetinin ruhu muazzamın fadlaların hasıl edeceği sevaptan daha büyük sevap olarak sana takdim etmek istiyoruz ve senin bununla seni davet ediyoruz.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 Maksudu bin istikrât demedim, neslim derdim de mağlûl derdim de bana yakın ise, sen onları da aynı havada kabuz buyur ya Rasûlallah. Sen bir sultansın, sultana sultanlık, dilenciye dilencilik yakışır. Bağlı ellerini çözüver, dağılmış akülümüze okşayıver, toz toprak içinde bize bir elini gezdiriver. ver. elini sıkanlar gibi elini sıkmak istiyorum. Elini sıkmak istiyoruz. Kayba doğru ellerimizden Ya Resulallah elini uzat elini dilsin. Çünkü yağız delikanlısının sana Medine'nin ansarı gibi el uzatacağına inan. Başımıza okşa, kırık katlarımızın sürüpmü ki derin et. kaç defa döktük. Birkaç defa kutur işledik. Fakat vallahi sana haneyi müvvetinden bir canı çıkmadık. Vallahi senden ayrılmadık. Vallahi Kur'an'a inkar vaziyetine girmedik. Hele filizlerimle Ya Resulallah, öyle bir dem öyle bir hava aldık ki... ...ben şu yarım halimle, bunlara baktık ki ürperiyoruz... ...ve kalbim duracak hale geliyor. Sen kiral zayıf hayreden bunu görüyorsun. Şu hüçkırıkları duyuyorsun. Gitelerde oh. senin metinden çocukların havasına ligahban bulunuyorsun. Bir adabler allı vaları sarını başına sarı verdi. O halilerine bu Bekirlerin, Osmanlıların çektiği imamı Türkün eline beri verdi. Balkanlara ve diğer küfre kadar cihadını götürme vazifesiydi lutsan ahir zamanda şu Anadolu milletine, Kürtüyle Türküyle çerçediyi rahatlığa an Anadolu milleti ki, basının son karakolu ve kalesidir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 Bunlar da benden bir de ne olur ya Resulallah. Halbuki başından, kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmadan bizler mahzul. Ve mahvuz eyle ya ilahe alemin Bizlere şefaat elini uzat ya Resulallah. Elimizden tut, evci el kemalı insaniyete bizleri çıkar ya Resulallah. Ya ilahe alemin ve ya Ekrem el seyyidim ve fiştarım, Rehnumam ve rehberim, muhtedai ve rehber ekberim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tehalet ederek dergah-ı nezdaha girmek istiyorum. Kirli yüzlerimle doğru, yüzlerimizle doğrudan doğruya, doğrudan doğruya sana müracaatı suyu Habib Habibi Edir'in vesayası altına girmek istedim. Gönlüm evvel ona seslim edeyim dedim. Ve sonra da onun gölgesi altında senin huzuruna çıkayım. Bir köpek gibi bacakları arasında dolaşayım. Hal hal edeyim, sadakatım izhar edeyim. O da yüzüme baksın. Ellerini yüceler yücesi sana kaldırdım Kesin ki bu da bizdendir ya İlhan Ve ben kendimden geçeyim, Hıçkırıklarım içinde boğulayım. Bazı şehitler kanının şehidi olur. Ben de ağlamanın ve hıçkırın şehit olayım. Bulutu bizden esirgeme ya Rabbi, sana sadık olmaya söz veriyoruz. Gecemizi gündüz eyle ya Rabbi, neyimizi nehare ile ya Rabbi, kışımızı bahare ile ya Rabbi, neyimize can ve direklik ihdane ile ya Rabbi, büyük belini doğru ya Rabbi, kadine istikamet mutsae ile ya Rabbi, dizine perman ile ya Rabbi, kadir gecesi ya Rabbi.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 Benle bey kulum diyorsun, bu beşareti bize veriyorsun. Gönlümüzü sevince kalp ediyorsun. ağzımız çıktığı kadar benim boğuk ve kesik sesimle değil, şu cemaat içinde samimi sesler hürmetine sana ya Rabbi Allah diyoruz. Ya Hayri ya Hayri diyoruz. bey işte ya Rabbi, imdadımıza yetiş ya Rabbi. Evdü kemal insaniyete bizleri ilahe eyle ya Rabbi. Dik iki büslüm gezmeden halat eyle ya Rabbi. At üstünde senin adını taşımışları yerde sürünür eylemeden halat eyle ya Rabbi. Yerde sürünmeden halat ile ya Rabbi. Sel'il ve bedduaya amin de demiyor. Belki onların hidayetlerini diliyor ve dilemiyor. Mezheri mevcudat Efendimiz gibi. Allahümmehti kavmi fe innehum la yarifun. Ben umum cemaate amal ederek... Allah'ım cemaatimizi hidayet ile bizi bilmiyorlar. İklimenin kalbini yumuşattın. Sen o rahman Rahimsin ki Ebu Sübya'nın kalbini yumuşattın. Sen o rahman Rahimsin ki Saffan i̇bn kalbini yumuşattın. Onlar ki hayatları boyunca resul Ekrem'e karşı çıktı. Onlar ki hayatları boyunca Lat ve Uzza için kavga ettiler. Biz iki ya ilahel alemin, gürmümüzle beraber Latavuzza'ya secde etmedik, senden başkasının kapısına gitmedik. Kalbimiz onların kalbinden daha katı değilsen, bizlerin kalbine de dikkat ihsan eyle ya Rabbi. Haib ve fasil olarak ellerimizi indirmeden bizi masul ve mahfuz eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergâhine zaadiyetinde birini bin eyle ya Rabbi. Bir dilerimize bir lütufta bulun ya Rabbi. Huzurduyla bu belde halkını hizmet edenlerin baştasından en sonrasına kadar, baştakinden en sonrakine kadar dini mübini İslam'ı ikame etme desen, kıyamete kadar daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle benim dinime ve senin yoluna hizmet edenleri aciz ve şerif eyle ya Rabbi. Son mahal soldurma ya Rabbi. güldür ya Rabbi. Top yakın vatanımızı da güldür ya Rabbi. Allahumma ya daimen fadli al-barriyya. Ya bas sal yataybi bil asiyya. Ya sahibal mawahibi saliyya. Ya ghafiraz zulubi vel khatiyya. Salli ala Muhammedin khayril wara sadiyya. Salli ala Muhammedin khayril wara sadiyya.